yedine dokuyor. O arabonun arabasıyla o buraya erken döndü Türkiye'ye. Onun arabasıyla sabah namazına Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Yolda birisini aldık. Elinde böyle cep kitaplarla, cep kitapçıklarıyla dolu. haremde bir 34. kapı var Mescid-i Nebe Nebevi'de. Tabi harem Mescid-i Nebevi'nin altı filan de aleyküm aleyhivarakat. Hep böyle garaj, araç parkı oralarda falan hep ilanları görüyorsunuz. işte Recep ayının 27'sinde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 Yardım istiyor Allah-u Teala. رَبِّ جَعَلْنِي ve min وَمِن ذُرِّيَّتِ Zürriyetimden de, zürriyetine de dua ediyor. Şimdi biz, Allah'ım çocuğun Üniversitesi aleyhisselamını kazansın da, doktor olsun. Değil mi? <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasih ediyor diyor Abdullah bin Mesud'a. Her namazın sonunda diyor, şu duaları okumadan kalkma. Şu duaları oku. Ne o dualar? اللهم <gülüyor>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 وكان اذا اتى الساحره her gittiğinde o rahibe ne yapmaya başlıyor? Oturup yanında bir şeyler öğrenmeye başlıyor. وقعد اليه bir gün oturuyor. فاذا O sihirbaz, e, rahibin yanına oturuyor, dinliyor onu. Rahibin yanından çıkıp sihirbaza gittiğinde de diyor Aleyhissalatu vesselam. Sihirbaz bunu ne abardı?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 يَشْفِ اللّٰهُ تَعَالَى Şifayı veren Allah'a emanet بِاللّٰهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكُ Şayet Allah'a iman edersen çünkü mümin değil toplum müşrik kafir فَاِنْ اَامَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ فَشَفَاكُ Allah'a Allah'ta duasını kabul ediyor. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Fa âman bîllâi taala, fâ şefâhu taala. Fâte al-malik, fâjlesi kana al ki, Aleyhisselatü Vesselam, olay anlatıyor devamla. Bu delikanlıya gelip şifa talebinde bulunup delikanlı'nın iman etmesini istediği bu kralın arkadaşı.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 Kâle, ve leke rabbun gayri Benden başka Rabbin var mı senin diyor. Bu kral, bu melik. Kâle, Rabbi ve rabbukallah. Evet. Benim ve senin Rabbin olan Allah. Feâgadahu felem yezel yu'azibuhu hattâ dellâ alel gulâm. Kralın arkadaşı ama kral ne yapıyor? Kendisini inkar edince tevhidi ona davet edince ona zulmediyor, azap ediyor ta ki Kendisine o çocuğu gösterene kadar, yerini gösterene kadar. bil بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَغُ الْمَلِكِ Hemen delikanlı getiriliyor krala. Kral ona diyor ki, ey اَيْ بُنَيْ! فَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَسَ وَتَفْعَلُوا وَتَفْعَلُوا Diyor ki, ey delikanlı, sen ne yapıyorsun? Hastaları iyileştiriyorsun, körleri iyileştiriyorsun. E falanca ve falanca hastalıklara tedavi ediyorsun. Sen, sen sihir yapıyorsun ve sihri'nin bir sonucu olarak bunları yapıyorsun diyor. Sihir olarak zannediyor Melik diyor. Çocuk da diyor ki fakal inni la ashfi ahdan, inni la ashfi ahdan. Ben kimseye şifa veren değilim, veren değilim veremiyorum, vermem. Inna ma yashfi Allahu taala. Şifayı Allah veren Allah'tır. Fa Fe akzahu falam ezel yudzibhu hatta del al Tabii kral Allah diyor, Melik, zulmediyor. Ta ki rahibin yerini çocuk gösterince edek. feci bir <gülüyor> rahib fekile lehu ırci'an dinik. Rahibe deniyor ki dininden dön. Feaba <gülüyor> Rahib kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar imtihanı. Ne ağır imtihanı. Gelecek biraz sonra neler geliyor başına. Feaba feda bil minşar. Hemen melik ne, ne, ne istiyor? Bir tane testere. istiyor. فَوُضِعَ الْمِنْ شَارُ ف۪ي مَفْرَقِ رَأْسِهِ Bu rahibin başına ne yapıyorlar? Ortasına testereyi koyuyorlar. فَشَقَّهُ حَتَّا وَقَعَ شِقَّهُ Bu rahibin başının ortasından itibaren bütün vücudunu ortadan ikiye bu melik ne yapıyor? Testereyle kesiyor. Ta ki rahip adam İkiye bölünüyor. Bir tarafı sağa, bir tarafı sola düşüyor. Sonra C i Melik. Şimdi sıra kime geldi? Çocuğa gelmedi daha. Meli'nin arkadaşına geldi. Gözleri görmüyorken iyileşen. Bakiylehu irji'ndiynik dedi ki, dedi ki o kralın, Meli'nin arkadaşın. dinik dininden dön. Şimdi biraz sonra vaktimiz yeterse diğer hadi sene gelecek. Sizden öncekiler diyor demir taraklarla ne vardı? Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Deri tırnaklarla taranırdı insanlar. Dinlerinden dönmesi için. İnsan yani imtihan olunmadan imtihana, maruz kalmadan La ilahe illallah deyip mümin olduk deyip bırakılacağınızı mı zannettiniz Allah-u değil mi? Yani sen altının bile altın olabildiğini anlayabilmek için ne yapıyorsun onu? Ateşe tutuyorsun. İntihar ediyorsun. Yakıyorsun. Ondan sonra altın oldu anlaştık. Herkes iddia ediyor. Sabırlıyım, takvalıyım, abidim, ilim talebesiyim, haramlara hiç bakmam. Ee, yani öyle hele güncel ilişkilerde faize hiç dokunmam. Allah-u Teala imtihan ediyor. İmtihan olacak arkadaşlar. Herkesin başına imtihan gelecek. İmtihanın başına başına imtihanın en şiddetli geldi, geldiği insanlar kimler? Peygamberler hadiste ne diyor? Aşeddu'l-nâsi <gülüyor> belâen İnsanların başına en sert belanın en sert olarak geldiği kimseler el-enbiya <gülüyor> kimlerdir? Peygamberler ثُمَّ <gülüyor> الْاَمْثَلُ kalemten. Sonra onlara en çok uyanlar benzerler. Sonra onlara çok, en çok uyanlar benzerler. Ya ne yaptık da başımıza gel bu geldi? Bütün mal varlığımızı kaybettik. Ya bizim başımıza gelecek miydi bu çocuğumuzu kaybettik? Ne yaptık? Ne? Niye benim başıma geldi? Niye böyle oldu? diye insanlar çok duyuyorsunuz değil mi? Halbuki imtan. Sabır gerekiyor işte arkadaşlar. İmam Nebevi Rahim Allah da bu hadisine yapmış. Sabır bahsinde zikretmiş. Tabi bu bu da eba faba ne yapıyor kabul etmiyor Kendisine sunulan dininden dönme isteğini fi hatta aynı operasyon buna da uygulanıyor ortadan ikiye testereyle kesiliyor kunajiya bil dinik çocukta geliyor çocuğa da aynı şey söyleniyor çocuk da diyor ki hayır iman. Deminden bahsettik ya. Yani kimi iman var? Gürül gürül. Kimi iman da var ki ya bu zaten zorluyor. Hani fıkıhta mekruh denilen, mukrah denilen mukra. Zorlanılan bahs var. Bab var. Allah da Kur'an-ı demiş yani. Kalbi mutmain olmadan sorabilirsin Değil mi? Bir de iman var ki hayır diyorsun ya. Sen ortadan iki, iki tane adamı yarmışlar ortadan ikiye. Aynı İmam Ahmet i̇bn olduğu gibi sokaklarda eşeğin üzerine, katırın üzerine oturmuşlar. İmam Ahmet'i dönemin çağın emiri, melik i kralı sokaklarda Ahmet i̇bn e ne yaptırıyor? Kırbaç attırıyor ve çarşıda gezdiriyor Ahmet İbn-i Alimler buradan bir ders çıkarmışlar. Diyorlar ki eğer sen bir şeye zorlanıyorsan, bir şeyi küfür olan, fısık olan, bir şeyi söylemekle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 Kralın cezası ne olacak bakalım? Fedefahu ila nferin min ashabihi. Söyler <gülüyor> ki, "İthabu ila cebelin keda ve keda. Fasadu Diyor ki, "Falanca daha götürün bu delikanlıyı." Diyor, Kral emre ferman veriyor. Odağın en tepesine çıkartın. İda balak tum Zirvesine Zirvesine odağın en tepesine çıktığınız zaman, in raja Dininden dönerse, güzel olur diyor. kabul ederiz ve illa onu orada ne yapın at tepeden yüksekten zirveden dağdan yuvarlayın aşağıya imtihana bakın fezehabu bihi fasaidu bihil cebel fekale allahummekni allahummek finihim bimaşit allahum bana et diyor dilediğin şekilde mesiyetin dahilinde Onlara karşı bana kafi ol. Beni kurtar, beni koru. İnnallâhu yudâfiyu <Sessizlik> anul lezîne âmenu diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala imâd edemezler var. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor allah Teala? Müdafaa eder. Savunur. Korur. allah Teala yine duasını kabul ediyor. Fe râcefe bihimul cebele fesekhatu. Dağ bir sallanıyor. Onun yanında onu götürenler hepsi kralın adamları dağdan düşüyorlar. Ve cayemci ilal melik, takallalı ul melik. Tabi delikanlı dönüyor, delikanlı'nın gayesi çok büyük. İnsanların hidayet ermez. Dağdan geliyor, dönüyor, yine kralın yanına geliyor, melikin yanına geliyor. Melik ona diyor ki: "Maaf <gülüyor> oyla biraz <gülüyor> habik. Yanındakilerin ne oldu?" Takallakefanihimullahu <gülüyor> Teala. Allah diyor bana yetti. Allah bana kafi geldi. Allah beni korudu. Tabi melik alıyor bunu. Fedağıhu <gülüyor> ilanferin من <mülüyor> اصحابي bu sefer bunu denizin ortasına götürün bir gemiye bindirin denizin ortasına götürün fa enraja illa dininden dönerse geri getirin kabul edelim dininden dönmezse onu denize ne yapın ortasına atın fa ذهبوا aynı dua ilk Allah bana Bana kafi ol. Beni bunlardan koru. <mülüyor> Fen kafet iyi mutfiine tu fagarib olur. birden alabora oluyor ve hepsi boğuluyorlar denizde. Ve ne geldi yürüyüşe. Birinci Raduniye. Fakat Allahü Teala, Allah bana etti. Allah bini korudu. Fakat Allahü Teala, Allah bana etti. Allah bini Teala, Allah bana etti. Allah beni korudu. Fakat Allahü Allah bana Allah bini korudu. لَسْتَ بِقَاتِل۪ي Sen beni öldüremezsin. Bunu bir kere diyor peşinen kabul et. إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِل۪ي Beni ne yapamazsın? Öldüremezsin. Buna gücün etmez. Hatta تَفْعَلَ مَا آمُورُكَ بِه۪ي Sana emredeceğim şu şeyi yapıncaya dek beni öldüremezsin. Tek bir çözüm var. O diyor sana şimdi ben öğreteceğim. قَالَ مَا هُوَ Melik soruyor nedir?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 فَجَمَعَ النَّاسَ ف۪ي سَعِيدٍ ve وَسَلَبَهُ عَلٰى جِذٍ Kral onun dediğini yapıyor. جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى سَعِيدٍ وَاحِدٍ İnsanları bir kara parçasında, bir boş arazide, bir yerde topluyor. Ve hurma kütüne böyle iyice bağlıyor. Onu böyle anladınız ya, Rab diyeliyor yani. ثُمَّ اَخَذَ سَحْمَنْ مِنْ كِنَانَتِهِ Sonra çocuğun ok kılıfından oku alıyor. Sonra alıp oku, yayın tam, göbeğine tam ortasına koyuyor. Sonra bismillahi rabbil 'ulum, bismillahi rabbil 'ulum. Çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Oku, atıyor. Sonra vuruyor. Sonra vuruyor. Çocuğun şakağına Sonra vuruyor. Sonra vuruyor. Sonra F V U Z A Çocuk elini D koyuyor. N kan U N S kan akıyor ve O çocuk ölüyor K E L I N Ş A K çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla demiş U T A B İ K A N K A bu Y Rabbine ne yaptık R D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 Sakındığın şey bak başına geldi gördün mü diyorlar Elie yani. krala Kat'a <gad> menen nas ne yaptın insanlar Kat'a <gad> menen nas insanlar iman etti insanlar iman etti Fıa mab il uxdud bafahis sekak fakuddet ve udrıma her yolun başına bir ne açılıyor arkadaşlar uxdud uxdud sahabul ukhdud da lazım ha Poyraz mı? Vessemaa izatil buruc ve yevm el mevud ve şahidun ve meşhud kutile ashabul ukhdud Kur'an okuyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Amme cüzünde bir sure ukhdud asabından başlar. Bunu bu olduğu da söylemiyor. Her sokağın başına bir ne açılıyor arkadaşlar ukhdud ne ukhdud Endek, çukur. Ve ateş yıkılıyor. Başlıyor kaynatılmaya, ateş yanmaya. وَمَنْ لَمْ يَرْجِعَنْ دِينِهِ فَاُقْحِمُوا ف۪يهَا اَوْقِيلَ لَهُ اِقْتَعِمْ Diyor ki melif adamlarına. Kim dininden dönmezse onu buraya atın. Yahu ona deyin ki hadi atla. Atla denilecek. فَاَلُوا حَتَّى جَأَتْ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَب۪ي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 onu duymak da iman meselesi. Sahabeler diyor biz, yediğimiz yemeğin Allah'a tesbihini ne yapardık? Duyardık diyor. Yemek Allaha Allah'ı tesbih ediyor. Onu diyor yani. Çocuk diyor ki, Ya umma ey anacım, ısbırî, ısbırî, sabret. Feinneki alel haq, sen,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 çok güzel şey e, söylüyor. Dikkat edin. Bu genç, bu delikanlı burada hep cihadını neyle yapmış? İlimle yapmış. Hatta alimler diyorlar ki Sinan ile olan cihattan daha eftaldir. Beyanla yapılan cihad. Ne demek? Sinan ne demek? Sinan, kılıç demek. Silah. Diyorlar beyan cihadı silah cihadından daha önce geldi.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 bu fetva'yı verdiklerini iddia ediyorlar. onun için ondan alkol diyorum. Aynı şeyi Şeyh Abdullah bin Baz rahimahullah da diyor. Diyor ki: "Ama ma yafaluhu bazı nes min alintihar, bihayth yahmul alat mutefjera, ve yetkadamu biha ila alkufar, thumma yefjiruha, ıza kanan binhum, fa inn haza min qatlin nefs Diyor ki, Uthaymin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 ...kim kendi öldürürse... ...kim kendini öldürürse, intihar ederse... ...fe ve halidun muhalledun... ...fî nâri cehenneme ebedel abidin. ...bu kimse... ...halid muhalled... ...ebedi bir şekilde... ...hiç çıkmamak üzere diyor aleyhisselatü mesaj... ...ebedi bir şekilde yani... ...ne yapacak? Cehennemde yanacak kalacak. Peki... ...madem ortaya böyle bir şüphe atıldı... ...bunun cevabını nasıl vereceğiz...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 ne böyle sattı dediği gibi peygamberlerini bırakmaz, mağlubunu bırakmaz, ilim bırakırlar. o adı nedir? Varefatun embiyat. Çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim asıl menecilerin, menecimizin asıl esaslarından bir tanesi de nedir? Budur yöntemlerimiz, ilmi, dini anlayış biçimimiz. Bu dini böyle kendi aramızda oturarak bir şeyler istimbat ederek ne yapmayız?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 Allah'tan korku ey kadın. <gülüyor> yani sen Allah yazmış, dilemiş, takdir etmiş. Senin bu yakının ölmüş ve etmiş. etmiş. Artık ne? Kabre gidip ağlıyorsun. Kadere bir şey mi var? Kabullenmemek mi var? Muttak Allah Allah'tan korku. sabret. Kadının Kadının ne demesini beklersiniz arkadaşlar?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 Tabii Ravi anlatıyor hemen diyor ki Valem tarif kadın Peygamber'i tanamamıştı bilmedi zannediyor ki bir birisi geldi söyledi o da şey yaptı. Yaqiil alha hemen tabii kadına ne Allah Rasulullah Aleyhisselam Peygamber inna hu nebi diyor ki Peygamber ne yaptın? Sallallahu Aleyhi Vesselam. Faetet ben nebiy sarsın hemen kadın koşuyor Peygamber'in kapısına.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 Kılınca namaz kabul olur mu? Olmaz mı? Tutmuş. Yani. Görüyoruz bu arkadaşlar. var Bir tane tutmuş misvakla konuşuyor. Yani bunlar konuşulmayacak değil. İşte, sunneti beyan et ve yürü. Peygamber aleyhiss et ve sana. Bak kadına ittakillah vasperi. Diyor ki Allah'tan kork ve sabret. Kadından bir tepki görünce biz olsak ne haberiz? Yani biz mesela başında ne diyorsun kadın sen ya? Sana Allah'tan kork dedik ya. öyle Değil mi?